قال الله تعالى ذي الكتاب العزيز. أعوذ münevver yüzleri hakka secde etmekle mutahhar kıyamet gününe inanan hakkın cennetine talip rızasına rağip cemaline aşık olanlar. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, yani yerin göğünün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, istediğini istediğine veren, istediği vakitte almak kudretine malik bulunan, azizi celil eden, zelili aziz eden, bir katre sudan insana halk eden, Hak Teala kitabı ı Kerim'inde kendi hakkından sonra ebeveynin yani ananın babanın hakkını bize ishareyleyip bizlere irşad ediyor. Hak Teala'nın kullar üzerindeki en büyük hakkı Allah'a şirk koşmamaktır. En büyük günah da budur. Bundan büyük günah yoktur. Allah Celle Celalü Hazretleri dilerse şirkten gayri cümle günahı affeder. Ne güya olursa olsun denizlerin katresi kadar, güneşlerin hüzmesi kadar, kürenin Zerrese kadar sayısız günahlar olsun Allah dilerse dilerse şart var dilerse affeder Allahü Teala. Fakat şirki affetmeyeceğim diyor. Onun için ve ما هلكت الجنة Hatta şirkten beri kılıp ibadeti Cenab-ı Hakk'ı bilmekle de onu tevhid etmekle tercüme etmişlerdi, teksiyetmişlerdi müfessirlerimiz alâzamızı. Allah birdir, şerike ve naziri yoktur. Hakkın varlığını her hususta görebilirsiniz ve görüyoruz. Fakat işin farkında değiliz. Ağmalar güneşi görmediği gibi kalp gözleri küşad etmeyenler hakkı göremezler. Hakkı burada görmeyen de ahirette göremez. Evvela kullar üzerinde Allahü Teala'nın hakkı, birinci hakkı, Allah'a aşık koşulmaktır. Ve kulların Cenab-ı Hakk'ı bilip, bulup, Allah'a ibadet ve taatlarıdır. Bütün saadetler, bütün selametler, bütün felahlar, bütün necatlar Hakk'a itaattan gelir. Bütün felaketler, elemler, kederler, azaplar Allah'a isyandan gelir. Bizim hilkatımızın sebebini Allah Kur'an'da ishar etmiş. Size halkettim ki beni bilip, beni bulup, beni tevhid bana ibadet edesiniz diye. Öyleyse vazifelerimiz Hak alaya ibadet ve taat ve Hakk'ın emirlerini seve seve yerine getirmek, yasaklarının da Allah'tan korkarak kaçınmaktır. Ondan sonra en büyük hak, ebeveynin hakkıdır. Ananın, babanın hakkıdır. İşte Kitab-ı Kerim'inde Allah böyle ilan etmiş. وَابُدُ اللّٰهَ بَلَا تُشْكِي ve شَيْئًا وَبِالْبَالْدَيْنِ إِحْسَانَةً Anaya ve itaat ve ihsandır. Bir gün huzur-u saadete sallallahu aleyhi ve sellem, bir arabi geldi. Arabi demek, Köylüye Arabi denir. şehirliye medeni denir. Arab denir, medeni denir. Arabi köylüye denir. Bir Arabi geldi, dedi ki Ya Resulallah, dikkat buyurunuz. Ya Resulallah, bana İslam'ı arz et. Cenab-ı Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı tevhid, Risalet-i Nebiyyi tasdik beş vakit namaz, senede malum olan ayda Ramazan ayında bir ay oruç, Gene malum, olun vakit, malum olan vakitte kuvve-i maliye ve kuvve bedeniye malik olan kimsenin hac etmesi, mal sahibi olursa mal nefifte birini hakka, hak yoluna, Allah yoluna, Allah için seve seve infak etmesidir dedi. Dedi ki Arabi, ya, ya Resulallah İslam bundan ibaret midir? Evet bundan ibarettir dedi Peygamberimiz. Vallahi ben bundan ne bir fazla yaparım ne de bir eksik yaparım dedi. Ve onu ayrıldı. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat buyurunuz, eshabı ı bazı sefaya dediler ki, eğer bu Arabi sözünde durursa, annesine de babasına ihsanda bulunursa, ehl-i cennetten birini görürüz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve Allah ve Resulü'nü sev her şeyden cihazı sevmeyince, iman temale girmez. Resul-i nefsimizin üstünde, her şeyin üstünde seveceğiz. Ve Ezvac-ı de, peygamberin ailelerini de kendi annelerimizden üstünde seveceğiz. Bu bir insanlık vazifesidir. Ümmetlik vazifesidir. Düşündünüz ki peygamberimiz işi görün dedi. Bu anayabı bu Arabi dedi, anayabı ihsan ederse bu alemden ehl birini görünüz dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar mühim, ehem mühim. Yine huzur risalete... Sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geldi. Ya Resulullah dedi. Evlat üzerine annenin hakkı mı büyüktür. Babanın hakkı mı büyüktür. Resul Efendim annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra o zat tekrar sordu peygamberimize. Efendimiz yine annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra bir daha sordu. Annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra dördüncüde. de Babanın hakkı büyük dedi. Üç anneye verdi, bir babaya verdi Peygamberin hak meselesinde. Ya Resulullah annenin hakkı neden büyüktür deyince buyurdu ki seni dokuz ay on gün karnında taşıdı. Sana bir buçuk sene süt verdi. Seni üç dört sene omuzunda taşıdı. Bu yaşa geldin hala senin senin merakındadır. Senin üzerine seni o gene küçük yavruzu yiyor. Öyle şefkatli ve merhametlidir. Nısır değil de eve gitsen çocuk geç kaldı acaba kayboldu bu diye pencereden seni gözler. Uyumaz sen gelmeyince. Ya Resulallah, ben bunların hepsini yaptım anneme dedi. Acaba hakkını ödeyebildin mi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ananın karnındayken annenin rahmine vurmuş olduğun bir tekmenin dahi hakkını ödeyemedin dedi. Peki ya Resulallah, dedi ben annemin yaptığından bana daha çok ona da ben ikram ettim, daha hizmet ettim deyince aradaki fark şu dedi. Annen seni bu şekilde... Yaşaman için büyütü, sen onun ölümünü bekliyorsun dedi. Adı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gelelim gene bir kısa daha anlatacağım size. İnsanın anası babası yahut anasından babasından her biri kafir olsa tapınağına götürmez. Fakat annesini babasını tapınaktan çıktığı vakitte sırtına alır evine getirir. Babası kötü bir insan olsun kötü yere götürmez evlat. Kötü yerden çıktığı vakitte sırtına alıp evine getirmesi lazım. İslam bunu bu şekilde bize öğretmektedir ve göstermektedir. O kadar hürmet dağıtanaya boya. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde "El cennetu takte aktamü'l ümuhat" buyurmuşlar. Cennetu aliat ananın aya altındadır demiş. Bir kimse annesine öfdese ki Allahü Teala üf kelimesiyle tarif ediyor sureyi surede "Velate Yani anaya boya üfdese azap üç sak olur. İsmiyle çağırsa azal müstahak olur. Anneciğim, babacığım diyecek. Karşısında nasıl yavru kuşlar anasının, babasının karşısında kağıtları çırpıyorsa o şekilde tatlı sözde, acı sözde değil, ser sözle değil, yumuşak söze cevap verecektir. Efendim, biz hoca dinlemedik, mürşit göründük, cani görmedik. Annelerimizin, babalarımızın hakkını ne yaptık, bazı şeyle hususatta onların aklını çiğnedik diyecek olursanız böyle kimsenin içinizde varsa eğer ki olabilir, mümkündür. Onların çareleri vardır. Onun hakkında bazı siglesler vereceğim böyle şeyleri. Akşamdan yasa arasında dört rekat ebeveyn namazı vardır. bu namazı yani. Bu dört rekat namazı kılarsın, onların ruhuna gönderirsin her akşam. Böylece hakkını ödemiş olursun. Mamuldür ki hakları ödeme. Ama hayattaysa annenin ayağının üstünde değil, altına öveceksin. Cennetin kokusunu almak istiyorsan annenin ayağı altında Uzak memlekette ise mektup yazarsın kendisine... Mektubunu eksik etmezsin, selamını, ikramını da eksik etmezsin. Sıla-i rahmet edersin. Möleketine gidersin bazen hısım akrabanı. avay ecdadının bastığı yerleri koklarsın. Annenin babanı ziyaret eder, ocağından dönersin. Ha sebabını Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. İyi dinle şimdi bakalım, birkaç daha şeyleri anlatacağım. Sonra dersi bir süreceğiz. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bilal habeşe ya bilal. Garipleri ziyaret edelim dediler. Garipleri ziyaret edelim. Ya Resulullah garipler kimlerdir dedi. Kabristan'da insanlardır. Mallarını, yüklerini bırakmışlar. Kendileri rahmetten aldırılmıyor. Anılmıyorlar. Onlar gariptirler. Hadi yürü gidelim dedi. Gittik diyor Cenab-ı Peygamberle Medeni'nin kabristanına. Dolaştık, vardık. Bir kabir başına Cenab-ı Peygamber vardı. Orada başladı ağlamaya diyor Cenab-ı Peygamber. Huzur hıçkırarak ağladı. Mubarak gözlerinden yaşlar, inci tanesi gibi sakallarından göbeğine üstleri döküldü. Ya Resulullah, bir ayet mi nazi oldu? Hayır dedi peygamber. Bu kabrin sahibi delikanlı bir adam. Fakat azabı kabre müstahak olmuş. E, efendiler, kabristanlara gidiyoruz. Onların üstüne basıyoruz. Altında ne olduğundan haberimiz yoktur. Üstleri çiçekle süslenmiş ama altı acaba nedir? Yakın bir zamanda buna mütteli olacağız ama işten geçecek. Onun için hemen tövbe istiğfara sarıl, Hatta ala'nın emrine başını koy, itaat et, sonra pişman olmayasın. Ya Bilal gitmediğine seslen herkes kabrinin başına gelsin diye seslendi. Hazreti Bilal gittik Medine şehrine bağırdı. Herkes mezarlığa gelsin herkes kendi kabir başına İslam akrabasının diye seslendi. Herkes akın akın geldiler. Herkes kendi kabir başına durdu bu kabire kimse gelmedi. En arkadan bir ihtiyar kadın elinde değine inleyerek geldi o kabrin başına. Efendimiz ona sordu valide burada yatan kimdir dedi. Ya Resulallah oğlumdur dedi. Sen senin oğlun azabı kabre giriftar olmuş. Gel hakkını helal et. Allah bu azabın üzerinden kaldırsın dedi. Yok ya Resulallah yaralıyım dedi. Bana yapmadı hakareti koymadı. Bir gece ben namazdaydım geldi. Kapıyı vurduk. Geç açtım diye beni itti. Kolumu kırdı. Hala kolumun şeyi üzerine duruyor dedi. Sonra Allah da bunu ruhunu kabzetti. Valide bildiğin gibi değil dedi. Cenab-ı Peygamber onun gözünden perdeyi kaldırdı. Kabri gösterdi ona. Helal olsun ya Resulallah. Teslim, anne bu. Derhal Cenab-ı onun azabını defret eyledi. Duayı Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem. Anne bu. Malum ya, kitaplarda vardır böyle. Adam annesini öldürmüş de ciğerini götürürken ayağını taşa Ah hanam demiş, ne diyecek başka? Hepimiz öyle değil mi? Canımız bütün andığı vakitte, ya anne diyeceğiz. Aşkı Allah derler. Allah! Eksterimiz anne deriz. Can acıyınca, anne deyince ciğer cevap vermiş. Evladım, ayağın mı acıdı demiş ciğeri annesinin anne bu çocuklar gençler size söylüyorum. Ananım, anan baban hayattaysa yahut baban hayatta, anan hayattaysa bunu bir ganimet bil. Defter-i amali, defter amali hayriyen açıktır. Ne yaparsan Allah kalk kasana vermektedir. Bunu fırsatı bil ganimet bil. Ömrüğün kapanır defter. İkinci bir kısada. Alkami radiyallahu an ensardan. Ölüm anında tevhid edemiyor. Lisanı tevhid getiremiyormuş. Resul-ü e verdiler. Cenab-ı Peygamber geldi. Hakikaten konuşuyor fakat tevhide la ilahe illallah diyemiyor. Sonra annesini ve ailesini çağırdı. Bu dedi namaz kılmaz mıydı? Bazı insanlara gösteriş için namaz kaldı. Evde kılmaz. Kılardı ya Allah, Kur'an okumaz mıydı? Okurdu ya Resulallah. Tesbih etmeyiz de ederdi ya Resulallah. Nedir Nedir bunun suçu? Son nefeste tevhid edemiyor En Ensardan bu. O Cenab-ı Peygamber annesine sordu. Yoksa seni mi kırdı dedi? Der demiş, kadın kadın başladı ağlamıyor. mı ya Resulallah ailesini benim sözümün üstünde tutuyordu. Ailesini benden fazla seviyordu. Sözünü benden yada tutuyordu. Öyleyse dedi bunun cezası budur. Son nefeste tevhid edememektir. Hakkını helal et, etmem ya Resulallah dedi. Öyle mi? Onun getirin halkımı yakacağım dedi Peygamberimiz. Ateş yakın halkımı yakacağım içerisinde. Ya Resulallah kendine dayanamam dedi. Evladımdır. Bu azat dünya azabıdır. Seni hakkını helal etmekle ahiret azabını olma hazırlıyorsun Onun o azab daha şiddetlidir deyince kadın hakkın helal olsun demekle Alkaman'ın kamının dili çöküldü ya i̇şte, ilahe illallah Muhammed Resulullah demeye yeter mi De anlatayım mı işte kısa hisse hadar verdim ha, öyleyse şimdi düşen vakifelerimiz Allah'a ibadette noksanlık yapmayacağız efendiler son pişmanlık para etmez fayda vermez hemen Rabbini bil bul gençliğine güvenme Rütbeye dayanma, servetine güvenme. Güzelliğin bir anda mahvolur. Bir çıban çıkar gücünde sabah kadar her tarafın berbat olur. Malına mülküne güvenirsen bir bir kıvılcım gelir ateş alır götürür. Aklına güvenirsen aklına hifet gelebilir. Ersin seni temahale götürür Allah mamuz abiysiniz Hakk'a güven, öyleyse Allah'a muhtaçsın, Allah'a mühtaç olduğumuz kadar Rabbül Alemin'e ibadet ederiz. Ben bugün tövbe ederim, yarın ibadete başlarım diyenler zarar ettiler. Bunlar zarar ettiler. Anana babana ne yaparsan evladın da sana onu yapacaktır. Hiç bunu unutma sakın. Onun için hayatlarında onların kader kıymetlerini bilmeyenler şimdi onların ruhlarını şahat etmelidir. Ailesi demiş ki oğluna bir kısa da anlatayım size, niyat etmeyeyim dersimize. Babanı istemiyorum demiş. Al bunu götür demiş, ne yaparsan yap. E ''Başka param yok, bak sana baktırayım.'' demiş, ''Ben ne yapacağım bu?'' ''Götür ormana, ihtiyar mı demiş, ''Bırak ormana, orada halak olur gider.'' demiş, ''Sen de kurtarırsın, ben de kurtarırım.'' demiş, ''Bu ne de evin içerisinde?'' demiş, ''Öksürüğü.'' falan. ''Ne açar adamcaz? ''Almış Arabiya babasını.'' demiş, ''Odun kesme baba. babasını de da götüreyim daha.'' ''Orada biraz istilade tava alırsın.'' demiş babasına. almış, çocuğun da yanına almış, çocuğun ufak çocuğunu, beraber gitmişler daha, odun kesmiş. Dede torununu seviyor, okşuyor yolda giderken. Malum ya, defterin kenarına yaz. Yaşlı Müslümana torun baktırırlar, yaşlı yavura domuz baktırırlar. Mümin olduğuna dua et. Sana iş bile verseler, çocuk baktırırlar sana, torununu baktırırlar, çocuğa bakar, baba filan derler. Yaşlı kafire domuz baktırırlar, domuz güttürürler. İnşallah sözümün tesirini ve altındaki bulunan şeyi sezmişizdir. İman bir nur. Bir taç ol taraf-ı Yat kalk Allah'a şükret. Mümin olduğun için. Muhammed'i olduğun için. Hiçbir zaman bunun şükrünü ifade edemezsin. Cennet sana vaat olunmuş. Cemal sana vaat olunmuştur. Bunu nasıl bırakıp da atıyorsun geriye de nefsi emmanesine tabi oluyorsun. Allah'a kulluk yapmayan nefsi emmanesine kulluk yapmış olur. Gelsen Allah'a kulluk yap daha hayırlı için. Allah için. Nefislerine uyanlar helak oldular. Züleyha gibi sultan Berbat oldu. Yusuf peygamber köleyken nefsine hakim oldu, Mısır sultan oldu. Bitmiş odunu kesmişler, ihtiyara oraya yatak sermiş. sen burada demiş, istirahat edin, uyursun burada yatarsın demiş. Çocuğunu aldığı gibi arabayı doldurmuş, yürümüş. şimdi çocuk bakıyor babasının yüzüne doğru. Baba, dedemi niye bıraktık orada? Hiç hava alsın diye falan. Ama niye bıraktık orada geçin? Gece orada kalacak kurtlar iner, bahşe, hayvanlar iner daha. Yok dedi adam. İhtiyara onu bıraktık deyince çocuk demiş gibi olosuna. Hey, ben lem Merhamet veren olmaz. Aa babacığım demiş. Dedemi bıraktım orada bıraktık o ihtiyar deyince. Sen de ihtiyar ben seni öyle daha da bakarım demiş. Dedem gibi. Öyle deyince adam ağlamış dönmüş geriye. Efendime söyleyeyim gelmiş babasının ellerinden öpmüş. Almış arabasına. Köyüne dönmüş. Ve bunu anlatmış babasına. Seni babam bırakmıştım. Torunun demiş. Ser olduğum işi geriye evleniyorum. Seni aldırmaya ser olan torun. Demiş ki evladım. Ben babamı dağda bırakmadım ki sen beni demiş. Allah torunu meydana getirir. Allah bir bahanedir. gene beni bırakmazdı orada demiş. Fethan. İftahaynek. Gözünü aç. Sözümü anla. Ne yaparsan mı göreceksin önünde? Hayır ve Babana anana ne muhaber yaptığınızsa çocuklarına onu göreceksin. Dedene ne muhaber yaptığınızsa torunlarına mı göreceksin? Rabbine ibadet et. İvadı terk etme. İvadili bir taş bir, taş, nurlu bir taş. Çünkü Allah'a kulalar iki cihana sultan olur. Wallahu aleyhi ve sellem daristen meyhedimen yishailasunallah.